Merhabalar, İnceleyen Kültür'e hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. E, i̇ki haftalık e, bir sürecin devamı olarak yine e, Güzin Yener ile birlikteyiz. E, kültüre incelemeler alanında e, İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne yazdığı e, master tezi üzerinden konuşmaya devam ediyoruz. E, benliğin yapılandırılması iki nokta üst üste. Safi benlik yapısının sembolik kimlik ve özgürlük pratiği üzerinden isnadı ee, başlıklı tezinin e, son derece zengin malzemesi ve e, bizim de e, muhabbetimizden gelince, ötürü <gülüyor> sürekli yan yollara kayıyor evet. olmamızdan mütevellit. E, üçüncü haftadayız. E, ve geçtiğimiz e, programda e, şeyde kalmıştık. E, benlik, benliğin beş duyu e, üzerinden tanımlanmasıyla nasıl bir doğu batı e, felsefeleri, e, anlayışları... ...arasında bir yarık oluştuğu, bir tamam. başkalık oluştuğu noktasında kalmış idik. Tamam ve hani burada şöyle hatırlıyorum ben işte batının doğuya bir işte çamuru var burada sanki hani onlar bu meseleyi konuşup aşıp bitirip bir kenara kaldırmamış gibi işte hani ya çok nihilist ya çok mutlakiyetçi hani gibi bir işte eleştiri gelir. Yani adamlar bu felsefeyi ilk oturttukları ki yani işte M.Ö. 3. yüzyıl falan ya Platon'la işte Antik Yunan'la aynı dönemde olup biten hadiseler bunlar. Onların tarihçelerine baktığımızda aslında çok net bir şekilde hani temel o işte yazıya geçirilen sutra metinlerinde filan da geçiyor. Hani ne ne nihilist aslında ne de etçi Çünkü hani nihilist olabilmesi için benlik yok demek lazım Şimdi bu adamlar yok derken Tamamen yok saymıyorlar aslında Şöyle tam tersine Şimdi ne diyoruz başından beri Bu adamların derdi madde ve bilinç üstüne Ve ne diyorlar e, Madde bilinçle etkileşime girdiği anda Bir benlik ilüzyonu Algısı yaratıyor Hani zihin evet. Dolayısıyla diyorlar sen bu nesneleştirme Yaptığın anda bir benlik tanımı yaptığın için gerçekliğe bir benlik dahil ediyorsun hı hı. ve bu göreceli bile olsa bir benliktir. Dolayısıyla nihilist evet. bir felsefe değil. Çünkü evet diyor hani relatif bir benlik var. Çünkü sen bunu nesneleştiriyorsun ve koyuyorsun ortaya problematik olarak. Dolayısıyla evet biz bir benlik hani tam bahsedebiliyoruz ama mutlakiyetçi de değil. Çünkü hani diyor ki bu relatiftir kardeşim hani aslında yok. Dolayısıyla hani ikisini de aslında ekarte ediyorlar. Ki hani o dönem bu tartışmalar yapılırken evet nihilist ekoller var Hint felsefesi içerisinde mutlak etçi ekoller de var. Ama hani Budizm'in aslında bir nevi Hint felsefesi içerisinde devrim olmasının nedeni o zamanki yapı içerisinde kırılma getirmesi aslında Buda'nın. Yani bir bakıma bir felsefeci hani. Ve diyor evet diyor hani nihilist ekoller niye hani benlik yok değil sen burada üç hani işte boyutlu bir evrende yaşayan ve hani kendini nesne problematik haline getiren ve kendi kendine pratik eden bir varlık isen dolayısıyla sorduğun sorular ve düşünce şeklin dolayısıyla bir relatif benliğin var. Hani nihilist değilim diyor zaten ki hani bunu dediği sutra da eğer merak ediyorsanız Samyuta Nikaya sutra diye bir e, eserde niye iki felsefe ekolünün de ...hani e, o ya işte ne bileyim e, yanlışladığını ve bunların üzerine orta yol dediği Madhyamika felsefesi hani bir alternatif olarak sunduğunu açıklıyor. Evet. Peki tezinin e, birinci, ilk bölümünün e, ikinci şeyinde alt e, kısmındaki bu uh, shaping the discourse, care of the self or knowing the self... Ee, şeyinde Heh. yani e, söylemin şekillenmesi e, kendine ilgi göstermek ve kendini bilmek evet. diye e, yaptığın şeyde bu ayrım üzerinden gidiyorsun galiba ee, şöyle ya da böyle o benim girişte yaptığı girişte bahsettiğim bir bölüm o şu orada aslında antik Yunan felsefesindeki o iki e, ayrılmadan bahsediyorum. Hı -hı. Ondan bahsetmemin nedeni de işte ilk başta hani beden zihin e, ikilemi diye bahsederken... ...ilk başta Batı bunu nasıl başlattı ve bu hali nasıl geldiği için... ...hani o işte dediğin gibi care of the self yani kendinle ilgilenme mi dedik ona? Evet kendini Ve hani kendini bilme arasındaki derde bir bakmamız lazım ki... ...hani öbür tarafın ne dediğini kendimizden çıkarak Hı -hı. bakabilelim. O da antik Yunan'ın aslında getirdiği bir şey. Yani hani e, ben biraz daha şey tarafındayım yani Platon işte... La başlayan bir şey bu tabii ki. Daha sonra işte Aristoğlu'nun üzerine bir şeyler söylüyor falan filan. Hani onun o problematiğini aslında daha gündelik bir tarafı oturtmaya çalışıyor. Pazara indiriyor. Çünkü o kadar mutlakiyetçi bir şey ki Platon'un söylediği aslında. Hani tamamen bir esansiyalist yap bu hani Aristo'nun yani, şeyine göre bakarsan. Evet işte yani Aristo yani, üzerinden okursan evet, böyle. Evet ama işte Aristo üzerinden okursan ama e, şunu da unutmamak lazım ya. Bu hani Plato dediğimiz hani ya bu adam bir kere Eloysis de inisiye. Hani bu adam e, pratik edilen bir felsefe de, geleneğinin içinden geliyor. Yani evet. ezoterik bir gelenekten geliyor evet. ya. Ve hani felsefe ne? Hani e, bilgiyi seven hani yani bu adamlar bir yaşam biçimi zaten. Hani iyi yaşamın e, sorusuna cevap olarak felsefe pratiği yapıyorlar. Bilgelik aşkıyla yapıyorlar. Hani o yüzden de o geleneğin içerisinde baktığın zaman kendini bilmeyle kendinle ilgilenme arasında yani iki tane pratik var diyorlar. Hani bir tanesi nesneleştiriyor. Bir tara bir tanesi de kendisini bizzat e, bir hani yaşam içerisinde işte BIOS içerisinde bir e, test mercisi olarak hani sunarak başka bir taraflara götürüyorlar kendilerini diyeyim. Dolayısıyla evet oradan da bahsettim ama hani bu gelenek tabii ki çok acı bir şekilde sonlanıyor hani monoteist dinlerin ortaya çıkışıyla vesairesiyle. Çünkü evet hani o şecere kırılıyor işte akademiler ekoller kapatılıyor vesaire o antik geleneğin ölümüyle beraber tamamen mutlakiyetçi bambaşka bir tarafa gidiyor işte. onun ondan da ondan sonra yeni bir film başlıyor aslında. Yeni bir film başlıyor yani. aynen ve o film işte hani bizi bir işte ruhun varlığı mı iyi mi işte salahiyeti bilmem nesi. çok hani gerçekten soyut. ...içinden çıkılmaz şeylere götürüyor... ...öbür tarafta zaten bir ruh tanımı yok... ...bir öz tanımı yok... ...adamlar bunun zaten hani yokluğunu... ...hani mantıki önermelerle... ...kanıtlıyorlar... ...hani bu yok deyip kesir atma... Evet. ...hani yok kardeşim evet. değil yani... hani ...mantık olarak kanıtlıyor... ...bir de zaten üzerine diyor ki... hani ...ayrıca diyor bunu yapmaya gerek de yok... Yani çünkü sen zaten benlik diyerek bir var olmayan yapı kuruyorsun. Sonra da onun üzerine aslında Platonun mimesisin mimesisi dediği işte hani evet. onun üzerine daha 50 bin tane şey kurup, sonra da ya biz niye hani acı içindeyiz niye ve hani niye mutlu değiliz? İşte i̇yi yaşam nerede nerede kaldı? Nerede iyi boşluk yaşam boşluk çıkıyor, nerede yani. artık kalıyor? Ya ben biraz şey düşündüm. Yazılı olan ilişki üzerinden baka, bakabilir miyiz? Yani Batı'daki Batı felsefesine dair öğrendiklerimiz, duyduklarımızın <gülüyor> yazı üzerinden bize ne kadar ulaştığıyla doğu felsefesindeki yazı kültürünün ne durumda olduğu. Bunun acaba bu akış buraya buraya kadar gelmesi noktasında bize ulaşması noktasında bir kırılmaya yol açmış olabilir mi diye düşünüyorum. Yazıyla kurulan ilişki. Çünkü dille kurulan ilişki biraz dertli olabilir tam bu konuları açıklamada. Hı. Çünkü bu dili kurar yani önceki programda da dilden bahsettik. Aslında farklardan da bahsettik ama bu konuşan kişi ben olduğu için diyelim ki bu özneyi kullanmasa bile e, bu düzende bu düzlemde haliyle bu, bu şeyin e, felsefenin anlatılması hmm. dil üzerinden anlatılması bir dert teşkil etmiş olabilir mi acaba diye düşündüm ya olabilir mi hani ya haliyle bir sembolik şey kullanmak zorundayız hani Hı -hı. iletişebilmek için. Evet. Şimdi bu hani doğuda da batıda da belli şeyleri yanında getiriyor. Çünkü felsefenin pratiği dediğiniz şey öyle içsel bir çalışmak ki hani işte içsel diyoruz falan. Ama hani e, bir takım şeylerin hani idraki üstünden ve o idrak hani direkt işte önce Freud'un daha sonra da Lacan'ın çok güzel şey yaptığı gibi sembolin dışında bir şey. Evet, sembolin dışında o aynen öyle. Yani dile döktüğün anda zaten bir takım şeyleri arada yutmayı e, evet. kabul ederek yapıyorsun bunu. O yüzden de aslında tüm metnin hani e, çok pratiğe dair olması doğuda bu açıdan güzel bir şey. Çünkü adamlar hani mesela şey gibi değil. Hani işte şöyledir, böyledir bilmem ne. Yani didaktik bir şey söylemiyor aslında. Diyor ki bak böyle böyle böyle hani bir takım haller vardır, bir takım idraklar vardır. Bunlara Ulaşabilme yolu şudur, işte bunlara ulaşırken e, karşılaşılan zihnin kendi işte şeytanları mı diyeyim artık hani kendi e, sorunları şunlardır. Bu sorunlarla yüzleşildiğinde aşılması ya da işte ekarte edilmesi şu şekilde olur. Ama hani hepsi de şu şekilde biter zaten. Bunlar kendin deneyimlemediğin sürece hiçbir halta yaramaz. Hani hatta sütlıkla o metin. Diploma alarak sertifikayla öyle. Yani e, işte olmaz. gidilen bir yol değil o. Değil. Ya da değil. felsefe öğrencisi yani. değilsin sen hani bunu alıp. Ha ben hatmettim bak işte, evet, işte öğrendim. Yani, evet. İşte o hani o, o çok, işte, evet. çok affedersin o yani, yani entel mestürbasyonu oluyor işte hani okuduk Hı. ettik. Yani bilgi sadece hani işte sembolikle kavranmıyor. Yani idrak olmuyor. Çok güzel tekrarları, sen hani, orada bu yazıyor şu şunu demiş bu bunu demiş bak ne güzel sentez etkileşim. Hani işte temel akademik yapı mesela o yüzden hani işte Doğu Felsefesi kürsülerine geldim. Ee, hala o ekol tarafından hani orada çünkü hala yaşıyor. Yani hı hı. Bu, öyle bir şey ki yani 1970'lere kadar bu Harvard'ın falan ki çok hani büyük doğu felsefecileri çıkmıştı. İşte Robert Thurman, Alexander Berzin Hani bunlar ilk çevirileri düzelten ve bugün hala hayatta hı hı. olan yani o e, şeylerin e, artık Duayanlar. duayanları. <gülüyor> Aynen öyle. Ve e, şöyle hani bu adamlar ilk Öğrenmeye, okumaya gittikleri zaman hani bu doğu kürsülerine falan öyle bir şekilde mesela anlatılıyor ki hani olmuş bitmiş. Aynı Yunan geleneği gibi hani şurada bu yaşamış, burada bu yaşamış, ölmüşler evet. gitmişler. Yani bu adamlar alana gidene kadar hani üniversiteyi bitirmişte doktora tezleri falan için hala yaşayan bir gelenek olduğunun hani onların farkında üzerine elli bin tane şey söylendiğinin farkında bile değiller. O yüzden yetmişlerde aslında çok büyük bir kırılma oluyor. Ya yani bir dakika bizim bu kendi kendimizi hani küçük e, üniversite odalarında eğlediğimiz şeyler orada devam ediyor hani yaşanıyor üzerine başka şeyler söyleniyor hatta işte hani bir takım şeyler var mesela 300 yıl 200 yıl hani öyle devam ettirilmiş ama mesela yakın zamanda pe denmiş mesela artık uygulanmıyor Hı, ve kendi işte. içlerinde ya yani hala evriliyor devinim bakın o, hani devinim hala güncellenme ve yeniye devam ediyor Aynen. işte yani o geçen programdaki işte kastettiğim şey buydu. İslam ee, ve şimdi mesela olarak. güç ve iktidar evet. üzerine mesela kendi eleştirilerini yapıyorlar. Yani biz bu bütün bu geniş zaman evren mefhumu içerisinde hani evet bugün doğu dediğimiz şey hani geri vesaire yani maddi olarak baktığımızda Hı -hı. kültür olarak bak baktığımızda evet bizim bu kadar yaptığımız ettiğimiz işler var ama bu arada da bizim kaçırdığımız büyük bir işte ne bileyim <gülüyor> işte sanayi Hı -hı. işte bilmem ne falan filan hani iktidar falan bu Değil şeyler yok. var. Evet. Ee, şey Burada tabii çok ıı, Önem arz eden e, tarafı pratik bir tarafa geçti bu arada, e, pardon. <gülüyor> Aslında çok, çok daha hani ha. içinde akarak devam ediyor Pratik e, işin içinde burada Tam bu noktada aklıma şey geldi e, Bir meslek olarak Mesela felsefe ile iştigal ediyor olmak Bir şekilde gibi bir durum söz konusu evet. Bu özellikle e, uzmanlaşmanın Sonuçlarından biri Özellikle üniversitelerde de gördüğümüz şeylerden biri e, Yani Bununla e, hem hal olunmuyor da bu benim mesleğim. Evet. Yani hı hı. E, bir kuruma gidiyorum, bir üniversite var, e, öğrencileri anlatılıyor, konuşuluyor, bahsediliyor. Bak bu şunu demiş Platon, oradan burada ama hı. kapatılıyor sonra saat beşte çıkar gibi. Aynen öyle. E, hayatın ama işte... e, bölümlenmesi Kaç uyguluyor mesela? Evet, abi, Kant... Hocaların kaçı mesela? Çok iyi Platon anlatır. Uygulama falan, kelimesi hani... bile e, yaşıyor komik mu işte. peki ona? geliyor hani. zaten mesela. Uygulandı... Ama zaten Kant'ın da kurduğu yapı bu değil miydi i̇şte, tam? Yani Aynı. gireceksin sınıfında her ne olursa olsun... olsun. E, evet. ...kurallarına uygun bir şekilde da. dersini anlatacaksın... Caksın. ...sonra evet. ne halin varsa görürsün. Işte. evet. Ama işte bu tamamen dediğim gibi yani akıl kendi kendimize eylemek oluyor. Ya böyle bir şey ki mesela bu tarz hani bir yapıyla gittiğinizde doğudaki herhangi bir diyalektiğe girdiğinizde mesela hani e, şey derler hani bunu peki ne kadar tatbik edebilmişsin? Tabii. Hani? Yok hani, yani o zaman kolay. o zaman şey bile yani o diyalektiğe nasıl devam edeceksin? Hani sen bir soyutlamalar hani bir bilgi birikiminden bahsediyorsun ama o kadar soyut bir birikim ki hani uygulanamamış evet. test edilmemiş hiçbir zaman hani öyle bir aktarım olmamış hatta hani bir yerden sonra o aktarım yer, yerilir hale gelmiş çünkü hani işte mistik bilmem ne hani Tabii. çok kolay e, bir takım. Hakir görülebilir. Hakir görülebilir. Oysa tam tersi öbür tarafta da o adamlar kale almıyor çünkü hani. Uygulamadığım bir şeyi sen eğliyorsun arkadaş, hani biz seni eğleriz yani bizde de var öyle adamlar hani sana niye ihtiyacımız olsun yani çok aslında e, manidar bir şey bu bence. O zaman Mike body ayna are, tutuyor. Mike Badia ayrımının bir şeyi nasıl diyeyim e, bir türevi aslında eylemle söz ayrımında görülüyor gibi bir durum da oluştu öyle. kafamda Tabii benim. Yani eylemle kurmamış evet. mıydı yani aslında şey dille. Platon Platon'daki evet. 90'ın dilidir. Aynen. ben bu dille i̇şte, e, ne diyeyim size, size. demesi Tabii. gibi bir şey yani. bu yani ayrı tutmak ayrı tuttuğun anda bitti işte kaçırdın yani hani Lacan'daki o, o makamlar Bülent Somayın çevirdiği <gülüyor> makamlar, <gülüyor> makamlar evet. e, zannediyorum tezde senin için şey oldu tabi aynen Aynen çünkü Lacan çok güzel hani Freud'un bu konuya dair dediği şeyleri işte benlikle zaten derdi ve adam diyor hani biz bütün işte savunma mekanizmaları benlik bilinç bilinç dışı işte vesaire bütün o psikolojinin hani bugün çok klişe hale gelmiş bir takım terimlerini aslında açıklarken adam daha ilk başta ilk paragrafında söylüyor diyor ki hani bu zaten yok biz varmış gibi kabul ediyoruz bir iletişebilmek için hani Hı hı. nesneleştirdik çünkü biz bunun üzerine konuşacağız şimdi dolayısıyla semboliğe indirdik bunu ama bütün bu sembolik tartışmayı yaparken diyor Freud aslında satır aralarında da değil yani satırın bizzat kendisinde Kendinde. bunun sembolik olduğunu unutmayalım hiçbir zaman çünkü asıl dert bu yani var olmayan bir şey üzerinden biz konuşuyoruz Dolayısıyla bütün savunmalar şunlar bunlar hani bilincin yapısı böyle çünkü bilinç herhangi bir hani işte algı yoluyla şunla bununla etkileşime geçtiği anda sembolik hale getirmek zorunda. Bunu da dille ve hafızayla yapıyor ve hafızayı koyduğu anda bir zaman hani lineerliği oluşturmuş oluyor hı hı. çünkü geçmiş ve gelecek evet. koyuyoruz ki bu aslında işte hani benliğin yani var olmayan relatif bir benliğin varlığını idame ettirebilmesi için gerekli şeylerdir. Hafıza ben demek için ne lazım? Benim yaşanmışlığım lazım. Evet. Hani bir de ne lazım işte ben diyebilmek için? Hani ayrı tutabilmek için ben ve öteki demem lazım. Tamam bitti işte. Hani dolayısıyla onun üzerine kurduğu daha gayrı her şey aslında bilincin bir hani Yansıması demeyeyim çünkü o ayrı bir ekol. Hani çünkü o işte batıda biraz solipsizm denen aslında doğuda hani onun daha böyle alt kolları vardır. Çok uğraşıyorlar bununla çünkü. Hani zihnin bir yansıması mıdır değil midir diye. Evet. Çitematra denen bir ekol vardır mesela maddeme kadar önce çok etkin. Hala hani çok güçlü taraftarları vardır ve felsefe içerisinde doğu felsefesi Hint ve Budist felsefe içerisinde çok çok önemli bir şeydir. Sufizmi doğrudan etkilemiştir. Hı. İslam'a çok büyük şey var burada etkisi var aslında onlar mesela bir yerde şeye kadar varıyorlar yani benden yani ben bile yok hani bilinçten gayrı bir gerçeklik var mı yok mu üzerine bayağı alıp işte sızı ellerine çok enteresan şeyler söylüyorlar onların da kendi içinde iki alt ekoli var çok önemli. Bir tanesi evet diyor hani bilinçten gayri hiçbir şey yok gerçekten. Hani bilinci nasıl tanınmadığına göre her şey değişir. Bir tane de diyor ki hani işte bir e, relatif bilinç ve işte bir daha işte relatif olmayan bir işte ultimate diyeyim hani nasıl diyeyim. Nihai. Başka bir nihai bir işte bilinç ayrımı yapıyor filan. O ama işte nihai dedin diye bir öz tanımı yaptın Hı -hı. diye saldırıyorlar falan. Yani kendi içlerinde de bayağı yoğun aslında. O çok enteresan. Sürekli işleyen bir i̇şliyor, şey var orada. İşliyor, işliyor. Evet. Ve belirli pratikler mesela e, onlara açık belirli olanlar değil. Çünkü bütün Hı. bu soyutlamalar diyoruz ya hani adamların derdi bunları anlatıp tartışıp hani böyle sohbet babında konuşup geçmek değil. Biz bunu nasıl deneyimleyebiliriz? Deneyim bile değil. Bunu nasıl idrak edebiliriz? Hı. Hani bunları konuştuk ettik şimdi bunun idraki mümkün mü? Yani bütün bu varsayımları kanıtlamanın yolu onlarda diyalektiği nasıl kanıtlıyorlar? Deneyim üstünden ve hani ben deneyimledim sen deneyimledim yok bunlar hani her insana yani her işte, senti, işte insana aslında burada <gülüyor> açık olan şeyler ve evet ben deneyimledim sen deneyimledin şöyle oldu böyle oldu eksiği tamamı falan hep deneyim üstünden kanıtlıyorlar bunu ve kanıtlanamayınca da direkt zaten şey oluyor soyutlama hani. Yani gerek yok gerek yok gerek yok çünkü adamların aydınlanma diye bir derdi var bu arada hani o kadar haftadır konuşuyoruz aydınlanma dedikleri şey bütün bunların idraki olduğu için ve hani şöyle bir bakış açıları var yani en mükemmel hale bu idraki nasıl getirebiliriz? En kolay Aydınlanma tabii Batı başka felsefesindeki hiç aydınlanma. Hiç alakası değil. yok. Aynen yani, öyle. Tezde evet. çok güzel şeydi o hani yani. o aydınlanma lafı dediğim her yerde parantez evet. açıp yani. Batı felsefesi aydınlanmasını <gülüyor> kastetmiyoruz. Yani. Tabii. Çok kullandığım çok terimim. Tabii ki ona e, Biz yine hani, dese, bir diğeri güneş çarpması yani olmaz. E, <gülüyor> göndermesi olabilir ama ona belki ayma denebilir. Belki. Evet yani. ya. E, evet. Ay, ışığı Çünkü ay da bahsettik zaten yani. yani. O programda da hani ay ışığı Nın, e, a, evet, e, evet, yani işte ya? şey, aslında, şey e, olarak biz mesela bizdeki Türkçe'deki <gülüyor> aydın kelimesi ee. e, örneğin e, hep şeydir işte münevverin Türkçe karşılığı Çılı. yani yeni evet. Türkçe Anladım. karşılığı evet, falan evet, filan evet. denir. Halbuki alakası yok. Değil. Aydingi kelimesi aya hmm. dair, dair. Vay olan vay kelimesinden vay. Anladım, geliyor aslında anladım. o münevveri karşılığı falan filan olması evet. yanlış yani evet öyle geliyor ama şey o değil evet man'a kökeni, kökeni o dişka o yüzden aslında bu bağlamda senin hani aydınlanma yerine ayma kelimesini kelimesi, belki evet, daha güzel. hem ayırt etmiş olur hani durup Tabii. durup şey yapılmaz. Değil batıdaki aslında. aydınlanma değil falan değil. İşte ama işte ama tabii bunu İngilizceye nasıl çevirirsin onu bilmiyoruz. İngilizce'de Enlightenment diye geçiyor çünkü bu. Hani Doğu i̇şte felsefesinde aydınlanma. evet İngilizceye çevirirsin onu bilmiyorum. ayma yani evet geçmez o ya. Ee, evet, ya da yani. şu an canlanmadığı hiç aklımda. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi adamların yani çok hani, hani sembolik olarak çok sembolik alırsam şöyle Şimdi batıda gene bu dediğim gibi tamamen semboliye indirgendiği için bu ay ve güneş ve vesaire falan hani bunlara da dayanıyor. Öztürkçede de eminim odur hani. E, ...falan ama... Tabii, tabii. ...bunu farklı şekilde ele alıyor adamlar... ...ve gene protein içinde kullanıyorlar... ...o yüzden Hı. hani mesela... E, de, ...geçen hafta mesela işte zaman falan dedik... ...dişildir falan filan dedik... ...hani e, aynı şekilde de metot yani yöntem... ...yani tekne, hani teknik bilgi... ...çünkü bu meditasyonun ya da pratik... ...diye tekrarlayıp durduğum şey bir tekne... ...bir teknik bilgi... Hı. ...meditasyon oturuşu duruşu işte... ...nelerin üzerine ne yapman gerektiği falan... ...bu da erildir ama bunun... Çok farklı bir açıklaması var. Şimdi batıda buna baktığımızda işte sofyalar bilmem neler falan hani orada da işte sanatın manatın içinde kullanılıyor ama e, gene tekrarlayayım uygulanmıyor. Uygulanmadığı için de salt sanatsal imgesel çok hani böyle hoş hani başka bir tarafta kaldı o. İşte ne bileyim en fazla nedir simyasıdır ya da işte o 19. yüzyılda tekrar o sanayi devrimiyle okült uyanış alıyor falan onlar tekrar evet, bir yani. sazı alıyorlar. Onlar falan artık iyice bambaşka şekillerde kullanıyor ama bu adamlar öyle kullanmıyor hani çok daha böyle e, nefesle açıklıyor işte egzersizle işte, zikirle şununla bununla yani kendi içlerinde o kadar e, baris ki ve bu hep tabii anlatıla geldiği ve aktarıla geldiği için ilk başta bu metinler gene çevrildiği zaman İngilizceye evet diyorlar. Hani onlarda da var işte tıpkı simya gibi şey gibi falan filan. Oysa değil. Yani bu e, tam bir aslında sözel gelenek. Yani metin var ama evet metni böyle okursanız işte aydım aydım bilmem ne falan. Hani bilmiyorsanız çok da vakıf değilseniz konuya çok kolaydır sembolik, literal çeviri yapmak yani hani haberdar gibi düşünmeseniz ha haberdar olmuş olursun ki yani Doğu'da mesela metinler üzerine etüt çalışmaya başladığın zaman ilk açıklanan şey işte dört tane anlamı olduğu işte literal, sembolik hı hı. işte uygulama ve derin hani kavrayışa dair dört evet. tane anlamı vardır i̇şte İslam şeyin içinde de vardır tefekkür, ya aynı işte falan, Aynen. falan. Evet yani ama e, yine süremizin sonuna geldiğimiz e, sebebiyle geldiğimiz için e, bu üçüncü programı da bitiriyoruz ve e, final için önümüzdeki haftaya e, bırakıyoruz. Tamam. E, Güzün tekrar katıldığın için üçüncü kez çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. E, efendim incelen Kültür'ün e, bu haftada sonuna geldik. E, önümüzdeki hafta bu mevzunun e, sonunu ...yapacağız. Sonunu getireceğiz. Sonunu getireceğiz. Dibini göreceğiz mevzunun. Ee, İncelenkültür.gmail.com ee, ...mail adresimizi ...ve Facebook sayfamızı iletişim için ...hatırlatmış olalım. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. İyi günler. İyi günler.